Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büt'e. Fasikül'de her ayın sonunda geçtiğimiz ayın özgür sinema gündemini değerlendiriyoruz. Bu ayda gündemimizde elbette koronavirüsü ve ona bağlı olarak gelişen salgın var. Salgın sinema sektöründe doğrudan şekilde etkilemiş durumda elbette. Ee, ve süreç uzuyor. Süreç uzadıkça bu durumun sonunda sinema sektöründe temel dinamiklerin yerinden oynayacağına dair tartışmalar giderek daha gerçekçi ve hayati hale geliyor. Bir yandan da bağımsız sinemanın mevcut sorunları söz konusu o sorunların da bu süreçte daha akut ve kritik hale geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla belirsiz bir geleceğe doğru gidiyoruz bağımsız sinema açısından ve e, bağımsız sinemanın nasıl ayakta kalacağı, bu süreci nasıl atlatacağına dair birçok soru işareti belirliyor kafamızda. Biz de bu kafamızdaki soru işaretlerini sektörün farklı yakalarından isimlere yönelttik ve bu ay programımızda onların verdiği yanıtlara yer vereceğiz. Sinema salonları, bilhassa bağımsız sinema salonları salgından en hızlı ve en sert şekilde etkilenen işletmeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk korona vakasının açıklandığı günden birkaç gün sonra İçişleri Bakanlığı aldığı bir kararla 17 Mart tarihinden itibaren birçok işletmenin kapatıldığını duyurmuştu. Sinema salonları da bu işletmeler arasında yer alıyor ve karar halen yürürlükte. Bu süreç devam ettikçe de yürürlükte olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla sinema salonlarının şu anda herhangi bir geliri yok ve bağımsız sinema salonlarının bu süreci nasıl atlatacağı ve nasıl çalışmaya devam edecekleri salgın sonrasında belirsizliğini koruyor. Zira devlet tarafından herhangi bir destek de almadıklarını biliyoruz. Ve kafamızdaki bir soruları yani bağımsız sinema salonlarının süreci nasıl atlatıp ayakta kalacaklarına dair soruları İstanbul'un önemli bağımsız sinemalarından birisine Beyoğlu Sineması'na yönelttik. Beyoğlu Sineması'na Utköy'e Türk sorularımızı yanıtladı. Bu arada hatırlatalım, Beyoğlu Sineması 1989 bir sinema gazetesi çıkartmaya başladı bu salgın sürecinde. E, haftalık olarak yayınlanan ve bir abonelik ücreti karşılığında üye olabildiğiniz bir yayın bu. E, Beyoğlu Sineması'nın kapalı olduğu dönemde sinemaya destek olmak ve Beyoğlu Sineması izleyicisi olma hissiyatını biraz zinde tutmak adına çıkarılan bir yayın olduğunu söyleyebiliriz. E, bunu da hatırlatalım ve Beyoğlu Sineması'na Ut Utköy Götürk'ün sorularımıza verdiği yanıtları yer verelim. Beyoğlu sineması açısından durum biraz şöyle. yani Benim asli mesleğim sinema yazarlığı olduğu için ve biraz yayıncılıktan geldiğim için aslında Beyoğlu sinemasında bu 1989 bülten gibi bir şeyi çok daha önceden yapmak istiyorduk. Ama maalesef ki çok iş önceliği olarak Beyoğlu sinemasında mümkün olmamıştı bu. Şimdi tabii ki Beyoğlu sinemasında biraz genç bir ekip de var. Sonuçta Herkes bir şey yapmaya devam etmek istiyor ve sinema alanının içerisinde olan insanlar olduğu için e, şu anda dışarıdan çok da fazla destek almadan kendi iç ekibimizin yapabildiği bir şey 1989 Sinema Gazetesi. Maddi getiri olarak konuşacak olursak belki ilerleyen dakikalarda biraz daha detaylı konuşuruz ama ya Beyoğlu Sineması özelinde maddi yükümlülüğü çok fazla olan bir e, sinema salonu. E, Beyoğlu gibi... E, Belki günümüzde bugün o kadar popüler olmasa da e, çok uzun çok uzun yıllardır e, popüler olan bir yer olduğu için İstiklal Caddesi kira yükümlülükleri en başından beri e, çok fazla. Ve e, biz bir pazajın içerisinde yer alıyoruz tıpkı Kadıköy Sineması ve gibi ve e, bu pazajın içerisindeki e, bölümler bizim aslında kiraladığımız alanlar bu kiraladığımız alanlarla ilgili biz tek bir mal sahibine bağlı değiliz. Yaklaşık 8-9 tane mal sahibimiz var. E, o yüzden de hepsinin farklı e, kira giderleri oluyor doğal olarak. E, ve tabii ki bir de personel maaşı var. E, bu iki gider şu anda kapalı kaldığımız süre içerisinde de e, düzenli bir şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Ki aslında bir uru temel giderlerinde bu iki gider e, oluşturuyor. E, bunları biz normalde açıkken dahi aslında e, toparlamakta zorlanan bir... E, işletmeyiz. E, fakat dediğim gibi bunlar bizim var olan yükümlülüklerimiz ve bu dönemde bir şeyler yapmamız gerekiyor. E, asıl soruna dönecek olursam yaptığımız 1989 bu dönemde e, bizim en azından bittikten sonra bu süreç açılmamız için e, tamamen bizi kurtaracak mi aslında değil. E, bu biraz daha bizim üretmeye devam etmek, sinema dünyasının içerisinde kalmak ve insanların Beyola Sineması'yla kurduğu o bağ, belki biraz daha güçlendirmek ...ya da güçlendirmekten ziyade o bağı kaybettirmemek üzerine yapılmış bir proje diyebilirim. Ve Sinemasından Dükköy Yatürk'ünün anlattıkları... ...Türkiye'deki bağımsız sinema salonlarının geleceğine dair endişeleri... ...neden gerçekçi olduğunu gösterin de aslında yaşanacak ekonomik daralmadan... ...büyük oranda etkilenecek sinema salonları. Bu bir gerçek ve bu doğrultuda haberler de şimdiden gündeme gelmeye başlamış durumda. Türkiye'de koronavirüsü sürecinin başlamasından birkaç gün sonra... Kadıköy'ün önemli bağımsız sinema salonlarından birisinden Rex sinemasından e, kapanma haberi geldi. Rex aslında geçmişte adı sıklıkla kapanma haberleriyle anılan bir sinemaydı. Ancak bu haberler geçmişte doğru çıkmamıştı. E, bu sefer haberin doğru olduğu ve Rex sinemasının tahliye edildiği kesinleşti. Ancak bir yandan Sinema salonları hala hazırda kapalı olduğu için bir belirsizlikte söz konusu durumla alakalı. En azından o bölgenin nasıl değerlendirileceği yönünde. Biliyorsunuz tarihi değeri olan önemli bir alan olası bir yandan. Ve Kadıköy Belediyesi'nin sürece dahil olduğunu da hatırlatalım. Başkan sayında bir açıklama yayınlandı. Ama sürecin ne yönde devam edeceği bu salgın durumu bittikten sonra belli olacak muhtemelen. Ve aslında bir diğer haberde. Atlas Sineması etrafında tartışıldı Rex gündeme geldikten kısa bir süre sonra Atlas Sineması'nın da kapandığı yönünde haberler paylaşıldı sosyal medyadan ve ciddi şekilde tartışıldı bu konu ancak kısa bir süre sonra Kültür Bakanlığı yaptığı açıklamayla bu haberlerin doğru olmadığını ve burada bir İstanbul Sinema Müzesi kurulduğunu, sinemanın bu yüzden geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Ee, Reis Çelik, Yönetmen ve Film Yönetmenleri Derneği Başkanı süreci sektör adına takip ediyor Atlas Sineması sürecini. Dolayısıyla kendisine sürecin nasıl gittiğini, nasıl olduğunu ve Atlas Sineması'nın nasıl ne şekilde değerlendirileceğini sorduk. Şimdi de onun yanıtlarına yer veriyoruz. Bizim yönetmenler derneği de Atlas Pasajı'nda olduğu için ben Atlas Pasajı'nda neler olup diyeğini ne hep takip etmekte olan bir durumdaydım zaten. Ee, bu sinema müzesi konusu bizim yıllardır sinema sektörü olarak, bizim de dernek olarak ya bu ülkenin bir sinema müzesi yok baskısını yıllardır yaptığımız bir şey ve sonunda e, Kültür Bakanlığı e, bu Atlas Pasajı'nda bir sinema müzesinin e, yapılması konusunda. Çünkü Atlas Pasajı e, bir yerlere git, gitmek üzereyken son anda yakalanan bir e, tarihi bina oldu. Bunu da bu şekilde değerlendirilmesi çok isabetli bir şey oldu ve bu arada da bir ön başlamadan bir toplantı olmuştu ve bu toplantıya ki daha sonra o toplantıyı birkaç kere tekrarladık. Semikaplanovlu beğen ve birkaç gün sinemadan yine bir başka insanların da olduğu bir komisyon gibi bir şey oluşturuyor. Nasıl bir şey olması gerekiyor? Atlas şey sinem müzesi olması gerekiyor diye. Ee, bu fikirlerimizi söyledik, ee, şöyle olsun böyle olsun ama özellikle de böyle bir müzenin e, bir de önemli bir sinema salonu olmazsa müzenin de bir e, zayıf noktası olur diye biz e, bir öneri götürdük. Bu anlamda Atlas Sineması'nın da e, yeniden düzenlenerek e, bu görkeme katılmasını önerdik ve çok da kabul gördü ve e, ya bunu, bunu değerlendirelim denildi. İşte sahipleriyle bir yandan müze devam ediyor. Çünkü müze aynı zamanda e, şeyin de e, Atlas e, pasajının da yeniden restore edilmesi ve eski haline dönüştürülmesinin bir süreci oldu. Yani yeni bir müze, ikinci bir müze gibi çıktı ortaya. O çalışmalar hep gördüğüm için bütün tarihi yapılar ortaya çıktı. Kapatılmış üzeri, boyanmış o fresk şeyler, resimler var. E, desenler hepsi yeniden dokuz kata çıkmıştı bina içinden. Bu aslında dört katmış meğerse bina dokuz kat yani eklenmiş eklenmiş çıkmış. Bunlar hepsi yıkıldı, temizlendi. Sonra Atlas Sineması konusuna gelindi. Ee, ve Atlas Sineması'nın da eski ilk Atlas Sineması haline dönüştürülmesi konuşuldu. Yani e, 1960'lardan 1900'lerin başında açılan ve daha sonra sinema salonuna da dönüştürülen Atlas Sineması'nın 1800 kişilik olan yapısı bugün biz film izlediğimiz Atlas Sineması dediğimiz yer aslında Atlas Sineması'nın balkonu o festival filmlerini izlediğimiz yer balkon altındaki iki sinema salonu daha var orası da altındaki büyük alan bunlar incelendi bakıldı nasıl dönüştürülebilir buna diye incelemesi incelendiğinde bu atlas pasajı Kastelli'ye satıldığı dönemde, özel döneminde Kastelli almış onun alttan sinemanın orijinal hali bozulmuş içeriye girilmiş statiği biraz bozulmuş ve o dükkanları yaratmışlar ve dükkanları küçük küçük satmışlar birilerine. Onun için de o orijinal eski büyüklüğüne erişemiyor atlas sineması. Bu alttaki sinemalar, salonlardan bir tanesi ona katılıyor ve bugünkü halinden bir kat daha büyük ve geniş hale dönüşmüş oluyor alttaki sineması. O statiği bozulduğu evet, için evet. Yani yaklaşık herhalde 1000 bir, bir kişiye yakınlık bir salon çıkması, 800 kişiye yakın bir salon ortaya çıkması ve orijinal haline dönüştürecek bir dizayn yapılması öngörüldü ve onun üzerinde çalışıldı. Ve sonuç olarak da nasıl işleyecek konusunu e, soruyoruz, biz de sürekli soruyoruz. Birinci etapta şöyle konuşuluyor, yani bakanlığın bize verdiği bilgi. Burası bu hale dönüştürüldükten sonra görkemli bir sınav haline geldiğinden itibaren, birincisi galalar ve festivallerin yapıldığı, e, açılışların yapıldığı bir e, salona ihtiyacı vardı Beyoğlu'nun. Bu eksikliğimizi bununla gidereceğiz. Hem burada film galaları yapılabilecek hem İstanbul'daki yapılacak film festivallerinin de e, açılışları, film gösterimleri burada yapılacak diye bir temel var, kavramı var bu salonun. Onun dışında e, şey tabii çok detayını bilmiyorum. E, bunun işletmeciliğini, bir sinema salonu gibi işletilmesi konusunda biraz... Biz de muhalefet durduk aslında ilk konuşmada yani kalkıp yine bir özel şirkete bir yere verirseniz yine klasik bir başka salon anlayışına geçer. Bunu acaba ticaret dışı bir kavramla mı işletilse diye biz şey yapıyoruz, görüşme yapıyoruz, konuşma yapıyoruz. Ama doğrusu şeyi bilmiyorum yani devletin o iç dünyasını bilmiyorum bu müzenin işletme biçimini. Nasıl yapacaklarını, nasıl olacağını, o kadar detayını bilmiyorum ama bildiğim ve üzerinde çok titizlikle durduğumuz şey, buranın bir büyük salona dönüşeceği, eski haline ve görüntüsüne getirileceği ve e, festivaller ve galalar özel gösterimler için açık bir sinema olacağı konusunda e, bir değişiklik olmadığı. Sinemanın salgın sürecinde genel olarak nasıl ayakta kalacağı sorusu, yeni yöntemleri ve denemeleri de mümkün kılmış durumda aslında. Bilhassa gösterim mecrasına dair yeni deneylerin daha kolaylıkla yapılabildiği bir süreçten geçiyoruz bu dönemde. Ve ciddi bir hareketlilik de söz konusu bu anlamda. Birçok festival ve yönetmen filmlerini online olarak gösterimi açtı. Benzer şekilde festivallerin online olarak yapılıp yapılamayacağı tartışması da süre gidiyor. Dolayısıyla bütün bu konular aslında masadayken Türkiye'de yapılan başka bir örnek Başka Sinema ve Blue TV'nin açıkladığı ortaklık bütün bu tartışmalara yeni bir celse eklemiş durumda. Şöyle ki Başka Sinema bu dönemde vizyona çıkmaya planladığı filmleri Blue TV aracılığıyla online olarak göstermeye sokmaya karar verdi ve kirala izle yöntemiyle izleyiciler kısıtlı bir süre içerisinde filmi izleyebilecekler. Bu e, Türkiye'de dijital gösterime dair ve bunun bağımsız sinemaya dair, neler söylediklerine dair birçok soru işareti doğuruyor tabii ki. E, bu başka sinema ve Blue TV ortaklığını e, başka sinemadan Ersan Çonga'ya sorduk. Valla biz işte bütün bu süreçci gözlemliyoruz sonuçta herkes gibi ve nereye gittiğini yani merakla bekliyoruz ne kadar süreceğini de. E, ama artık hepimiz anladık ki çok kısa sürmeyecek. Bu bayağı uzun bir kriz olacak. E, ve dediğiniz gibi sınavada gerçekten çok, en çok etkilen sektörlerden birisi olacak. Biz de dolayısıyla bir şekilde bir takım formüller üretmeye çalıştık. Hızlıca bununla ilgili. İlk aklımıza gelen formülde işte başka sinema olarak VeboTV ile bir işbirliği yapıp vizyona şu dönemde çıkacağımız filmleri yani Mart'la Haziran ayı arasında vizyona çıkacağımız filmleri online olarak seyircilere sunmak oldu. Bunun içinde de şöyle bir formül ürettik. Tabii ki filmleri üreten yapımcılar burada gelirin büyük kısmını alınması gerekiyor diye düşündük. Çünkü sonuçta bu insanlar film üretmeye devam etmek zorundalar ve bir gelirleri olması gerekiyor. Ve şu anda vizyona girmesi beklenen filmlerin bayağı bir süre vizyona girmesi ya geçikecek ya da belki de kolaylıkla giremeyecekler. Çünkü arkadan başka filmler geliyor olacak. E, çünkü yoğun bir takvim e, sinemalara açıldığı zaman sinemaları bekliyor olacak bir yandan da. E, bunun dışında da kapalı olan sinemalar içinde e, elimizden geldiğince bir fon yaratalım burada dedik. ve e, TV ile yaptığımız anlaşma uyarınca hem biz başka sinema olarak hem de BluTV kendi payından bir miktar ayırarak sinemalar için bir fon yaratmaya başladık. Yani dolayısıyla orada e, online olarak satın alınan, kiralanan diyelim doğrusu kiralanan her filmden belli bir oran e, bizim bu konu için e, sürekli çalıştığımız sinemalara e, paylaşılacak. Bunlardan bizimle bu konuda çalışmak isteyen sinemalara değilim e, kabul eden sinemalara paylaştırılacak. E, ve buradan bir fon yaratmaya çalışacağız. En yani azından az çok, ne kadar olduğunu çok öngöremediğimiz, tabii bunu başlamadan önce, şimdi ufak ufak e, birazcık anlamaya başladığımız, bir yeni yaratmaya çalışıyoruz onlar içinde. Ersan Çongar başka sinemanın bu yeni projesinin detaylarını vermiş oldu. Tabii ki burada akla gelen ilk soru sinema salonlarının bu konuda ne düşündü, zira kendilerine de Aslattan pay ayrılacağı söyleniyor bu proje çerçevesinde. Ee, biz de sorularımızı e, İstanbul'un bir başka bağımsız sinemasına Kadıköy sinemasına yönelttik. Aynı zamanda bir başka sinema salonu kendileri e, Kadıköy sinemasından Funda Kacı da sorularımıza yanıtı verdi. Bu zaten e... Proje tutukunda <gülüyor> e, Ersan Beylerle görüştük. Ben o zaman da fikrimi söyledim. Yani çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Çok e, o, olağanüstü şeyler oluyor. E, sinema salonları kapalı ama biz bir e, iş ortaklığıyla yola çıktık. Çok da iyi bir e, iş ortaklığı yapıyoruz. E, bu durumda ben kapalıyım yani ben, ben <gülüyor> battım, e, sen de hiçbir e, elin kolun bağlı otur, hiçbir şey yapma e, denecek durumu hiç akıllıca bulmadım zaten. O zaman da söyledim. Bu sizin en doğal hakkınız. E, en yakın ihtimal o konuştuğumuz zamandaki üstünden bir vakit geçti. E, üç ay e, bu salonlar kapalı kalacak. E, bu filmler e, bir şekilde... Burada yapılmış olanlar, yurt dışından dövizin durumu ortada, dövizle gelmiş olanlar. Yani iş, bir şekilde onların da çarkının dönmesi gerekiyor. Ki açıldığımız gün salonların bize destek olabilmeleri için hayatta olmaları ve güçlü olmaları gerekiyor. Onun için aklın yolu bir hep birlikte malıncı keseri olmadan birbirimizle diyalog halinde bir ortak noktada yani kimsenin mutsuz olmadığı herkesin ayakta kalabileceği doğru noktayı bulmak lazım. Salgın sonrasında birçok şeyin temelden değişeceği kesin. Bir yandan da sinema gündemi şu anda tamamen koronavirüsü salgınla endeksi vaziyette ilerliyor. Birçok film festivali ertelenmiş ya da iptal edilmiş durumda. Aynı şekilde birçok filmin çekimi ya da vizyon tarihi de ertelenmiş ya da iptal edilmiş durumda. Büyük bir belirsizlik söz konusu yani bu anlamda. Ancak bir yandan bütün belirsizliğin arasında daha önce belirttiğimiz üzere yeni yöntemler ve denemeler de yapılabiliyor bu süreçte. Buna dair bir haber İşçi Filmleri Festivali'nden geldi. 15. kez düzenleniyor bu yıl. Biliyorsunuz Mayıs'ta 1 Mayıs'ta beraber başlayan ve sonrasında Anadolu'ya yayılan gösterimler yapan bir festival. İşçi Filmleri Festivali. Bu yıl yaptıkları açıklama doğrultusunda festivalin online olarak düzenleneceğini duyurdular. Yani film gösterimleri canlı yayın yöntemiyle online olarak gösterilecek ve sonra gösterime kapalı olacak. Yani canlı olarak izlenmek durumunda kalacak seyirciler. Aynı şekilde filmler Festival bünyesinde yapılan söyleşiler, etkinlikler vesaire de bu yöntemle yapılacak. Bu da önemli bir deneme olarak kayıtlara geçecek merakla beklediğimizi söyleyelim. Ayrıca şu notu da paylaşalım. İşçi Filmleri Festivali yaptığı açıklamada bu yılki festivalin, İşçi Filmleri Festivali'nin çalışmak zorunda kalan emekçilere ithaf edildiğini açıkladı. Bu notu da paylaşmış olup bu ayki programımızın sonuna gelelim. Hatırlatalım, Özgür Sinema gündemini değerlendirdiğimiz Fasükül, Altyazı Sinema Dergisi'nin ücretsiz eki, altyazı Fasükülden kuvvetle hazırlanıyor. Burada parçalarına yer verdiğimiz söyleşinin uzun versiyonuna Fasükül'ün Mayıs ayında yayınlanacak yeni sayısından ya da sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ben Ekrem Buğra Büt'e, Gelecek Ay'ın son çarşambası 94.9 Açık Radyo'da, Açık Dergi'de görüşmek üzere. Sağlıklı günler, iyi akşamlar dileriz. Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Açık Dergi